of the ground don't you judge when you listen to the sound don't you put a light on your neck Herkese iyi, iyi akşamlar. Açık Dergi'nin Spor Köşesi Efektif Pasa'a hoş geldiniz. Evet, hoş geldiniz sevgili dinleyenler. Ben Volkan. Ben Utku. Bu haftaki programı bir fon müziğiyle canlı yayınla birlikte e, açtık. E, Don Ferdi'nin Belfast Boy adlı parçasını dinliyoruz. Sebebi çalmamız ise George Best, e, tinta kendisi. Çünkü e, İrlandalı ama İngiltere futboluna büyük damga vurmuş. Dünya futboluna da tabii ki damga vurmuş. Ee, döneminin en iyi hem kanat oyuncularından hem e, hücumcularından diyelim kısacası ee, bir tanesi. 25 Kasım 2005'te e, futbol dünyasından aramızdan ayrıldı de bu vesileyle kendisini bu parçayla anmak istedik. Aynen çok yakın geçmişte aramızdan ayrıldı George Best. Bugün baktığımızda Manchester United tabi 7 numara efsanesi varsa yani 7 numarayı giyen futbolcuya ayrı bir gözle bakılıyorsa bunun ilk sebeplerinden bir tanesi de George Best'tir muhtemelen. Ardından gelen kantonalar Beckham'larla 7 numara kendisini var etmeye devam etti İrlandalı futbolcuyla. Hakikaten baktığımızda George Best ee, diğer tüm geri kalan futbolcuların farklı bir yerde duruyor. Sırf oyun tekniği, sürati veya golleriyle değil, hayat tarzıyla aslında ee, kendinizin sonra da gelen pek çok isme de e, idol olmuştur aslında baktığımızda. Evet, doğru dedin. Ayrıca en önemli özelliklerinden bir tanesi de aynı dönemde e, adadan çıkan e, diğer önemli e, bir kültür ikonu haline gelmiş Beatles'ın e, beşinci üyesi olarak da e, anılmıştı o dönemde. Bir futbolcunun e, dört kişilik müthiş bir grubun beşinci elemanı olarak e, anılması da herhalde iki dünyanın birbiriyle e, çok kolay geçişmediği e, nadir anlardan bir tanesiydi. O yüzden de önemli George Best onu anmadan tekrar geçmek istemediğimizi söyleyelim. E, George Best'i andıktan sonra aslında bugün Twitter'dan da birazcık nabız yokladığımız üzere duyurduğumuz üzere Bugünkü esas konumuz e, satranç spor mudur değil midir konusunu e, açmak istiyoruz. E, bunun nedenini de Utku'ya soralım. Neden böyle bir tartışma açma gereği hissettik? Yani geçen hafta baktığımızda bütün yayın organlarında gerek ana akım gerek alternatif yayın organlarında e, Danimarkalı 20 pardon Norveçli 22 yaşındaki bir genç Magnus Carlsen'in e, satrançta dünya şampiyonu olma haberi ...kendine yer buldu. Magnus Carlsen'in şampiyonluğu... ...açıkçası büyük ses getirdi. Çünkü zaten şampiyonu beklenen bir isimdi. Açıkçası fenomen bir isim Magnus Carlsen. Gerek davranışlarıyla... ...gerek dış görünüşüyle... ...yaptıklarıyla 22 yaşında... ...şu anda dünya çapında bir üne sahipti şampiyon olmadan. Bu kendisine ünü getiren... ...önemli özelliklerden bir tanesi de... geri Kasparov'un 2851 Elo... ratinglik puanını kırmış olması tarihte bunu kıran ilk isim oldu ne demek oluyor bu 2861 e, 2851 Elo Elo ratingi e, kariyeri boyunca maçları kazanarak elde edilen bir puan aslında baktığımızda FIFA puanlamasına eşdeğer görülebilir hı hı. ama şu ana kadar Kasparov'un ulaştığı 2851 sayısında kimse ulaşamamıştı e, bu sayı geçen ilk isim oldu e, Magnus Carlsen ki Magnus Carlsen aslında Kasparov'un da öğrencisidir e, Kasparov 14 yaşından beri Carlsen'i eğitir e, turnuvalara hazırlar Karsen de yıllardır yaptığı turnuva zaferlerinin ardından bu sefer dünya Şampiyonluğu'na ulaştı. Ulaştı Hint Anandı yenerek üç maç yani şöyle söyleyeyim dünya şampiyonu final serisi on maçtan oluşuyor ve belli sayıda maç kazanınca şampiyon oluyorsun. Tabii maçların beraber bitme ihtimali de var. İlk dört maç berabere bitti. Onun ardından üç maç kazandı. Karsen ve kendini dünya şampiyonu olarak ilan etti. Ee, açıkçası Carlsen'in oyununa baktığımızda e, biraz rakibinden farklı bir duruşu var. Ki, hatta dünyanın geri kalanından farklı bir duruşu olduğunu söyleyebiliriz. E, maçları kazanmak için oynuyor. Yani bu ne demek? E, çok aktif oynamıyor. O, oyunu geride kabul ediyor taktiksel açıdan baktığımızda. E, ve e, ya bir piyon hamlesiyle maçı kazanmaya bakıyor ya da bir işte maçı berabere götürerek bir sonraki maçta kazanmak üzerine. Yani nasıl diyeyim? Mourinho tarzı mı? Yani, Şimdi satranç bir spor dura vardır. Biraz daha oraya geleceğim. Futbol mı konuşuyoruz? <gülüyor> biraz daha <o> noktaya geleceğim. <gülüyor> Oyunu kazanmak için... hani ...güzel satrançtan vazgeçiyor aslında <gülüyor> Magnus. Magnus <gülüyor> Karsen diyebiliriz. Böylece şampiyon oldu. Kendisini tebrik ediyoruz. Evet ayrıca... ...belki bunu... Dikkat etmedik programın e, ön hazırlığını aramızda konuşurken ama 30 Kasım 90 doğumluymuş o da tabi doğum bu günü. hafta doğum günü bir insan olarak onun da doğum günü kutlayalım <gülüyor> bu vesileyle şampiyonluğunda bir daha tebrik edelim. Aynen yani rakibi Anat açıkçası son dönemin en etkili satrançısı olarak gözüküyordu. Çok aktif oynuyor. Hani rakibini ne nefes aldırmayan bir oyun anlayışı var ama... ...Karsen ona nefes bile aldırmadı. Yani hiç atak bile yapamadı Anant. Ve, ve şampiyonuna ulaştı Karsen. Peki, kaç saatte tamamlanmış final maçı? 6 saat sürdü. Zaten bütün maçlar 5-6 saat civarı sürüyor. Ee, yani Karsen'in şu şanssızlığı var bence satrancın bütün altın jenerasyonları bu dönemde çıktı ortaya. Örneğin yani Koryekin olsun, Nakamura Giri gibi isimler. Bugün dünya satrancının domine ediyorlar ve bu altın jenerasyon önemli üyeleri olarak kendilerini gösteriyorlar. Hani Karsen dünyanın gelmiş geçmiş en iyisi midir sorusuna cevap vermek için henüz erken ancak 22 yaşında başarması Kasparov'un tahtına önemli bir meydan okuma olarak değerlendirilebilir. Evet, Nor Norveçli yani isim yani adını. Da... Şu da önemli şu anda kadar ilk değil gerçi ama Sovyetler Birliği kökeninden geliyordu bütün şampiyonlar. Yani böyle bir ekol varsa atrançta bir Norveçli olarak bunu kırması da önemli bir etmen. Peki yani Magnus Karsen'i bu kadar övdük. Yani övdün diyeyim daha çok senin biraz daha e, araştırma alanı bunlar. Fakat e, yani bu oyunun yani spor olmasının e, neye, neye dayanarak söyleyebiliriz? Yani, yani bence evet. spor değil. Ben bunu net olarak kendimce söyleyebilirim. Yani, Ama sen e, diyorsun ki bu iş bir spordur. Yani şöyle bakabiliriz aslında satrancının spor olup olmaması tartışmasına. Herhalde bugün ülkemizdeki mevcut iktidar partisi hariden sonra... Bir ülkeyi tam ortadan ikiye böcek bir tartışma nedir diye sorsan satrancın spor olup olmaması tartışmasını ben sana gösterebilirim. Ama bunu normal bir ülkede gösterebilirim. Yani normal bir ülkede satrancın spor olup olmaması hakikaten %50'ye %50 varan oranlarda sonuç verebilir. Ancak Türkiye gibi futboldan gayrısına spor gözüyle bakmayan bir toplulukta satrancın spor olarak kabul edilmesi biraz e, hayal gibi gözüküyor aslında. Yani insanların gözünde en azından durum bu. Peki yani ülkeyi geçtik, ülkeyi bir kenara koyduk. Dünya genelinde spor olarak kabul edilmesi sağlayacak sallar neler peki abi? Yani ben tam orayı kavrayamıyorum açıkçası. Yani açıkçası tamam ben hani satrança spor gözele bakan biriyim. Ancak ee, bütün sp öncelikle sporun ne olduğu noktasından bir hareket etmemiz gerekiyor sanırım. Bugün e, baktığımızda e, futbol dünya kupaları ya da olimpiyatlar e, atletlerin aslında bütün dünyanın geri kalanındaki eş değer sporcularıyla mücadele etme alanı olarak kendini gösteriyor. Bugün baktığımızda 2. Dünya Savaşı'nın ardından herhangi bir savaş meydana gelmiyorsa bunda sporun ulusal etmenin de ayrı bir payı vardır. Ee, uluslar birbirleriyle rekabet haline girmek için sporu kullanırlar. Futbol müsabakalarına çıkarlar. Basketbol müsabakalarına çıkarlar. Bu durum dediğim gibi 2. Dünya Savaşı'nın ardından Yeni, yeni dünya düzeninde kendini gösteren bir durum olarak en azından benim görüşüm bu yönde. Evet aslında bu, bu, sporu bu. doğru bir sal. Doğru. Yani Ancak evet. özellikle ulusal e, müsabakalar arasında tamam burada hmm. hiçbir problemim yok. Yani bugünün sporu içinde e, spora dair ögelerle birlikte rekabet unsurunun e, son derece fazla düzeyde kendini var ettiği bir alan olarak gösteriliyor. Rekabetin fazla olması da kazanmayı kendisinden başka bir çıkar yol gözükmeyen faktör olarak insanların önüne koyuyor açıkçası hı hı. E, bugünün sporu bunu öneriyor açıkçası yani, yani peki o zaman e, bugünün sporu rekabeti ve kazanmayı öne koyuyor sıvını evet. önümüze koyduğumuzda Magnus Carlsen de <gülüyor> güzel satrancı geride bırakıp bunu öne koyduğu için mi acaba spor dur satranç diyoruz açıkçası ya ben, diyebiliriz. yani satrançın spor olup olmaması noktasını bugünkü sporun tanımından yola çıkarak değerlendirilmesinin yanlış olacağını Düşünüyorum. Hangi Bugün, döneme gideceğiz? Geçmiş döneme gidebiliriz. Ee, belki e, eski olimpiyatlar döneminde aslında sporun ne olduğu konusunda, e, spor, gerçek sporun ne olduğu konusunda bize yol gösterici örnekler çıkabilir. Çünkü evet. dediğim gibi yani satırancı spor olarak tanımlamadan önce sporun ne olduğunu e, bir tanımlamamız gerekiyor öncelikle. Sporun ne olduğunun çıkış noktası da bana kalırsa e, antik Yunan e, olimpik döneminin, verilerini kullanmamız e, yanlış olmasa gerek. Ee... Bana yolladığın e, antik olimpiyat oyunlarının içerdiği spor dalları arasından birkaç tanesini sayayım istersen. Tabi. Tartışma biraz daha alevlensin. E, antik çağdaki olimpiyat oyunları müzik, tiyatro, şiir ve diğer sanatları içeriyordu diyor ve bunun içinde e, satrançta var mı? Var. Tamam. <gülüyor> Tiyatro ya. nasıl spor olabiliyor peki? Ya şimdi... Yani ayrı bir fizikal, fizikel, fiziksel, fiziksel hareketler var veya tiyatro oyunu öncesinde e, çok kondisyon gerektirdiği için bu e, tiyatroculuk e, antrenmanlar yaptıklarını biliyoruz uzun süre. Hani, görüştüğümüz, konuştuğumuz tiyatrocu arkadaşlarımız da tamam belki bu açıdan baktığımızda bunu bir yere koyabiliriz. Müzikte iyi bir davulcu olmak için tabi Olimpiyat Antik Olimpiyatlarda o zaman davulculuk ne tür seviyedeydi tam konuşamayabiliriz ama yine bir kol kas gücü, kondisyon bir şey gerekebilir ve aynı zamanda hızlı hareket etme, hızlı düşünme de gerekecekti mutlaka. Fakat hani satranç hani bu saydığım özelliklerle nerede paralel olarak durabiliyor? Yani bugün hani senin bakış açından yola çıkacak olursam sporu Esasen %100 olarak fiziksel bir aktivite olarak yorumlamanın ben doğru bir hareket olmayacağını düşünüyorum. Bugünkü modern sporda fiziksel aktivitenin oldukça üst düzeyde olduğu modern sporda bile oyunun içine giren felsefi unsurlar, teknik adamların anlayışları yahut sporcuların psikolojileri, oyun felsefeleri. ...son derece belirli, belirleyici oluyor ve kendine taraftar buluyor. Bugün baktığımızda bir Rinus Michels'in total futbolu... ...ya da Valery Lobanovski'nin Dinamo Kiev'de uyguladığı... ...parsellenen futbol, yani sahayı parsellere bölerek uyguladığı... ...enteresan futbolun anlayışı... ...bugünkü modern futbolu aslında bize sevdiren unsurlar olarak gözüküyor. Yani bugünkü futbolda tekmelerin işte ne bileyim... ...maçta kan çıkması aslında bu, bu, bugünkü futbolu güzel kılan şey değil... Bundan şuna bağlayacağım. Bugünkü sporu fiziksel faktörler ne kadar e, çekici kılmıyorsa, içi, içindeki felsefi öğeler de bugünkü sporu çekici kılıyorsa, geçmişin sporundaki e, düşünsel unsurlar da geçmişin sporunu var eden faktörler olarak dikkat çekiyor. Geçmişin sporu olarak yani nitelendirildi. Bu ilginç bir nokta aslında. Yani şu anda bugünden bahsediyoruz ve bugün nü yaşayan insanlar olarak aslında ben de birazcık konuşuyorum. Hani spor evet. olmama. <gülüyor> Ee, dığını e, savunusundayım. Ki öyle, onu da ben de birazdan hı hı. daha bir detaylandıracağım. Yani o zaman deminde baktığımız gibi hani bu tür şeylerde yani işte müzik de bir spordur. Hı hı. Veya işte daha önce bir tartışma oldu içeride. Yoga da bir spordur o zaman belki. Yani bence şimdi Bence temel olarak şurada yanılıyorsun. Sporu bugünkü sporla eş, eş değer görüyorsun. Bence bugünkü sporda içinde spora ait olmayan pek çok ögenin katılımıyla gerçekleşen, az önce bahsettiğim gibi ya ulusların kendine var etmesi üzerine kurulu ya da sponsorlardan belli paraları kapma üzerine kurulu, içinde hilenin, işte e, şikenin, dopingin bolca kendine yer, yer ettiği e, bir faktör olarak gözüküyor. Spor böyle görülüyor bütün dünyada. Ama geçmişte böyle değildi. Geçmişte bu kadar hani kapitalizmin kendini var etmediği dönemde ve antik dönemde bilhassa. Tamam kapitalizm ee, yani spor dediğimiz. Sanayi devrimi öncesinden bahsediyorum Evet sanayi devriminin öncesinde spor e, sanayi devrimi öncesindeki spor olgusunu bugün berbat hale getirmiş durumda. O da haklısın. Evet aynen öyle. Ama spor tamam tamamen sadece fiziksel de olmak zorunda değil. Hı hı. Yani öyle bir savunum da yok zaten sen de söyledin ki. İşte biraz belki satrancı anlatırken e, günümüz futbol terimlerini kullandığını gördüm, hatırlarsak bir, evet, aslında tam e, tersinde. Kendi e, adıma bir şeyim oldu, bu şey mi şey, oldu? Dejenasyonu be, be, mu benzetmeleri de olur. Yani e, satrancın daha fazla olarak bir zeka oyunu olduğunu düşünürsek. işte iki teknik direktörün e, taktik savaşı işte ım, satranç oynar gibi oynuyorlar futbolu. Diye de ya da takımlarını yönetiyorlar diye de bir e, kullanımı vardır ama yani sen kullanmasaydın belki bugün daha önce satranç için işte Mourinho gibi defansif veya işte kontrollü <gülüyor> oyunu e, oynamayı tercih ediyor Magnus Carlsen diyen olmamıştır muhtemelen. Tabii. Veya satrançı günümüzdeki e, gençlere sevdirmek için kullanılmış olan birileri vardır yani. Tabii, yani bugün tutulan tutulan değer futbolsa e, satrancın da kabul görülmesini sağlamak için ona başvurmak ya da insanların gözünde somut bir yer edinmesini sağlamak için buna başvurmak maalesef tırnak içinde geçerli bir yöntem olarak gözüküyor. Ya, bence neden değil ben de e, bunu anlatayım havada kalmasın Tabii. ikimizin karşılıklı tartışması. Bence satranç <gülüyor> e, bir board tahta üzerinde oynanan bir zeka oyunu. Evet bir strateji. ...geliştirmek ve e, analiz yapmak konusunda çok önemli katkıları var insana. Ama onun dışında e, yani bilemiyorum ne kadar fazla katkısı var. Mesela fiziksel yeterlilik hayatta insanın tek başına var olmasını sağlayabilecek bir şey çoğu zaman. Atıyorum çok absürt gelecek belki bu örnek ama işte bir şey olduğunda yani iki merdiven yukarı çıkıp onu alamayabilirsin ama veya spo spor yaptığında e, kendi kendine hayat yani spor derken işte fiziksel hareketlerin ağırlıkta olduğu bir spor yaptığında tek başına ya da birlikte e, yani hayatta kalışını daha kolaylaştıracak ve ömrünü uzatacak şeyler olabilir bunlar beynin çalışması e, işte kalori yakımını sağlıyor belki de işte e, Böyle araştırmalarda denk gelmişti e, bu programı bakmadan önce işte beynin çalışması çok daha fazla kalori yakıyor ve aslında işte 2 saat koşmaya değer 4 saat işte satranç oynamak gibi gibi araştırmalarda var. Ama hani 6 saat oturmak benim için yani oturmak özellikle bir spor aktivitesi olmaktan çıkarıyor bu. <gülüyor> Yani şu anda benim görüşüm spora biraz pragmatist bir bakış açısının ürünü olarak geliyor bu görüşler. Çünkü sporu sağlık için yapılmasını öngören e, veriler için. sundum bana. Evet. Yani Oysa spor aslında sağlık için değil, e, beden ile birlikte, beden ve veya birlikte e, zihnin de için içinde olduğu bir aktivitedir. Ee, yani şimdi somut örnekleri versem mi? Şimdi baktığımızda... Yani basket oynarken mesela hı. takım sporu yaparken hı hı. burada veya tenis oynarken de diyebilirsin. O kadar çok hızlı gelişiyor ki her şey anında cevap vermek zorundasın. Mesela evet. Burada e, bu oyunun bir çevikliğin yanında zeka gerektirmeyen bir oyun olduğunu söyleyemeyiz. Yani Çünkü o kadar işte 100 kilometre hızla 120 kilometre hızla Serena Williams sana servis atıyor. Tabii. Nerede duracağını, nasıl vuracağını, elini nasıl eğimle açıyla tutacağını, işte fiziğini, işte kimya fesaire yani hangi raketi kullanırsan plastik ona göre topun hızı gidiyor atıyorum. İşte alüminyum kullanırsan o da çünkü onun ağırlığı senin vuracağın e, şekli belirliyor, hızı belirliyor. İşte, hangi eğilme tutarsan matematik, i̇şte, ne kadar sert vurursan fizik kolunun kasının gücü önemli. Doğru. Bunları bir arada getiriyor ve tabii bu hepsini bir arada düşünüp e, ...uygulaman da gerekiyor. Hı hı. Yani bu yüzden... ...hani bu hepsini bir arada içerdiği için... ...ve... ...satranç bunların hepsini bir arada... Içer ...içermediği için de biraz da... ...bana kenarda kalıyor... ...satranç spor olmak konusunda. Bugün yani sporların tamamında... ...bütün spor dallarında... ...fiziksel unsur e, aynı oranda... ...belirleyici değil. Evet teniste... ...atletizmde insanların o kas yapısı... ...ya da sürat süreti çevikliği... E, zekaya göre yani zeka kullanımına göre çok daha fazla belirleyici oluyor. Ama bugün baktığımızda bir curling de e, fiziksel güç evet gerekiyor. O taşı fırlatmak için ya da süpürmek için belli bir şey gerekiyor ama oyunun %80'inin zeka unsuru gerektirmediğini kimse bana e, söyleyemez. Yani curling bugün baktığımızda bana göre atlet, e, satranca atletizmden daha yakın bir spor olarak gözüküyor. E, Satrançı da bu bağlamda okumamız gerekiyor. Yani bugün belki atletizmde Fiziksel yeterlilik kazanını belirlemede %100 etmendir. Satrançta zihinsel yeterlilik kazanını belirlemede %100 etmendir. Ama curling fiziksel yeterliliğin kazanını belirlemede etkinliği 20-30'u geçemez bence. Yani curling satranca daha yakın bir spor ve curling olimpik bir spor baktığımızda. Yani, Satranç da olimpik bir spor. Evet ona, ona onda, da geleceğim şimdi. Yani, hani programımızın e sonuna yaklaşırken ondan da bahsedelim. Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin belirlediği kabul edilmiş sporlar lisesi var. Yani her ne kadar olimpiyatlarda oynanmasada o oyunlardan bir tanesi. Satranç. Hani Uluslararası Olimpiyat Komitesi bunu tanınan bir spor olarak belirlemiş. Ama henüz herhangi bir modern olimpiyatta. Oynanmadı ki. Oynanmadı. Zaten hani e, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin Olimpiyatlara oyun seçerken ki e, göz önünde bulundurduğu faktörleri de düşüneceksek satrançın genelde bir yüzyılda Olimpiyatlara girmesi zor ki güreşi çıkartıyorlar daha evet. az daha öyle düşünelim. Yani onu diyecektim yani güreş belki de dünya çapında insanların yani dünya tarihinde insanların yaptığı ilk spor aktivitesi evet. olarak bugüne kadar geldi ama e, artık kar etmiyor <gülüyor> dendiği için e, bir spor. Gözüyle bakılmamaya i̇şte başladım. İşte maalesef mevcut düzen gerçek sporları elimine etmekte üstüne yok mevcut senin <gülüyor> diyeceğim. Bir de şu da var hani olimpiyatlarda hiç oynanmadı bir satranç müsabakası ama... ...2006'da ve 2010 yıllarında Asya oyunlarında yani Asya olimpiyatlarında satranç mücadeleleri yapıldı. Ee, ve satranç şampiyonları çıktı Asya'da. Bu da enteresan bir detay olarak kendini gösterdi. Ee, tarihte ilk. Evet. Ve evet. hani... Kötü de bir veri var aslında. Hani buna başvurmayı da istemezdim ama. Söyle o da söyle tam olsun. Maalesef <gülüyor> satrançta da doping yapılıyor sevgili Volkan. Öyle mi? <gülüyor> yani spordan fark arıyorsan e, burada da yanılıyorsun. Mesela rakibin yemeğine maç öncesi ilaç karıştırmak gibi bir doping olabilir mi? Rakibi bozmak ya da kendini... Şöyle söyleyeyim. nasıl bu doping olabilir? Hani öğrencilerde... Uyku mi? Aynen. öğrencilerde ÖSS'ye çalışırken bazı işte uykakçıcı, e, dikkat toplayıcı ilaçlar kullanırlar ya. Evet. Satranççılar da bu ilacı maalesef kullanıyorlar. E, İvançuk, o zaman Ukraynalı... tamamen bir spormuş hakikaten dediğin gibi. <gülüyor> Vasily çok iki yıl ceza aldı bu satrançtan. Yani satranın üzerine kara leke olarak e, sindi bu da. E, maalesef doping de yapılıyor satrançta. <gülüyor> maalesef her spor olayında... Ve Eski kazandığında ve... para getirecek aslında her spor olayında olduğu gibi bunda da yapılmış. Satranç Federasyonu da kazandığında kazan kazandığında elde edilen paranın miktarını arttırmak için satrançı spor olarak kabul ettirmek adına hani daha evet. çok müsabakada oynanmasını kabul ettirmek adına e, lobi faaliyetlerini sürdürüyor son yıllarda. Peki e, bugünkü programın sonuna geldik yani satranç. ...bir spor mu... ...yoksa sadece bir tahta oyunu mu... ...zeka oyunu mu tartışması... ...25 dakikaya sığacak bir konu Hı -hı. değildi... ...ama biz yine de... E, ...Magnus Carlsen'in başarısıyla... ...birlikte hem almak hem de bu konuyu... ...gündeme getirmek istedik... ...zaman zaman bu tür... E, ...enteresan ve sonu gelmeyecek... ...konularla evet. tekrar karşınızda olabiliriz... ...twitter.com... ...Taksim Efektif pastanda da... ...bizlere Satranç hakkındaki... ...görüşlerinizi iletebilirsiniz gmail adresinden de bu konuda uzun uzun yazmak isterseniz mail kutumuz, posta kutumuz her zaman açıktır. Ben Volkaner, Ben Utku, Gökher Küçük. Haftaya görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. efektifbas